yetlendiğimiz kitap hepinize malumdur zannedersem Kitab-ı Tevhid. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala selef yolunu kendisine yol edinenlere tevhid kitabıyla iştigal etme nimetini vermiştir. Bu çok büyük bir meziyet. Şimdi baktığımız zaman bütün ehli sünnet fır yani ehli sünnet cemaati olsun, yine ehli sünnete muhalif eden bütün fırkalar olsun, hepsi ilimle iştigal ediyor. Hepsi ilimle iştigal eden insanlar var aralarında. Ancak Ehli sünnetin bunlardan farklı olarak bir meziyeti var. O da şu. Allah Subhanahu ve Teala özellikle tevhid kitaplarıyla iştigal etmeyi nasip etmiştir bunlara. Bu Allah Subhanahu ve Teala'nın en büyük nimetlerindendir. Tarih boyunca ve günümüzde de tevhid ilmi meşayihler tarafından, ilim talebeleri tarafından okunmakta ve okutulmakta. Bu hala da devam ediyor. Ta ki nebi sallallahu aleyhi ve döneminden sonra belli bir süre geldi. Sonra kitaplar telif edildi. Sonra sünnet adı altında akide kitapları da tehlif edildi ve o günden bugüne hep okunmakta ve okutulmakta elhamdülillah. Bu selefin menheci. Bunun en başta gelenlerinden gelen en başta gelen sebeplerinden bir tanesi dünya ve ahiret hayatının bu tevhidin semerisinden dolayı olmasıdır. Dünya ve ahiret hayatındaki hayırın bu tevhidin semerisinden dolayı olmasıdır. Yani bu tevhidin semeresi neymiş? Dünya ve ahiret hayatındaki hayra vesiledir. Allah Subhanahu ve teala her şeyden daha azim ve daha büyüktür. Bunu hepimiz biliyoruz. Allah Subhanahu ve teala her şeyden daha azim ve daha büyüktür. Onu bilmenin ilmi de, doğal olarak onu bilmenin ilmi de en büyük ve en azim ilim olmuş oluyor. Değil mi? Mesela İbnül Kayyım'ın ve diğer sair alimlerin de her zaman belirttiği gibi. Şimdi bu çok önemli. Bunu her yerde söylüyorum ve söylememiz de lazım. El ilmu yuşrafu bi şerefil malum. Bir şeyin şerefine göre bir şeyin şerefine göre o bilinen şeyin de şerefi o kadar artar. Yani bir şey ne kadar şerefliyse ne kadar azimse onu bilmek bilmenin değeri de ne olur? Otomatikmen o kadar artar. Yani diyelim ki Sarı çizmeli Mehmet Ağa'yı bilmek ile bir Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bilmek bir değildir. Şeref farkı vardır arasında, fazilet farkı vardır. Ve varlıkların en şereflisi de Allah Subhanahu ve teala olduğu için onu bilmenin, onunla alakalı olan ilimlerin en faziletlisi tevhid ilmidir. Tamam Bunu bilelim. Çünkü tevhid ilmi Allah subhanehu ve teala'nın ne? Zatıyla alakalı. İşte inşallah bizim bu mecliste, bu ders halkasında Okumaya niyetlendiğimiz kitap malumunuz üzere Muhammed ibn Abdülvehhab'ın kitabı, Kitab-ı tevhettir. Tamam. Şeyh bu kitabı tehlif ettikten sonra silsile olarak bu kitap o günden bugüne meşayitler tarafından hep okutulmuştur. Tehlif ettiği dönemden bugüne kadar hep meşayitler tarafından, ilim ehli tarafından bu, bu kitap okutulmuştur. Ve hala da günümüzde alimlerimiz bu kitabı yapmakta? Bu kitabı okutmakta. Bir kısım insan tarafından okutulmakta ki bu insanlar ya alim ya alim ya da ne ilim talebeleri bu kitapları bu tür kitapları özellikle Kitab-ı Tevhid'i bir şeyhin dizinin dibinde oturmuş okumuş, meselelerini tahlil etmiş, lafızlarını itikat etmiş, fıkıh etmiş ve bunları ne yapmış? İlim talebelerine vermişler ve bu hep günümüze kadar Muhammed bin Abdülvahab'ın torunlarıyla başlamış bu. Çünkü ilk şerh edenler arasında onlar. Ve onu ilk şerh eden, Şeyh'in kitabında birazdan gelecek. İlk şerh eden kim? Şeyh'in torunu. Tamam. Şimdi kim bunlar? Gelecek inşallah. Alimler ve ilim talebeleri tarafından tabi bu kitaba gösterilen itina sebebiyle birçok hayır hasıl olmuş tarih boyunca. Özellikle bir dönem geliyor. Özellikle bir dönem geliyor. Bu dönemde tevhid ilmiyle, tevhid kitapları ile iştigal etmek bayağı bir zayıflıyor. Yani insanların gündeminde fazla yer etmiyor. Artık şirklerin tabir ise ayuka çıktığı bir dönemde. Muhammed bin Abdüluhab, işte Şeyh Rahimeoğlu'na Muhammed bin Abdüluhab bu zayıflığı tabir sahihse ne yapıyor? Canlandırıyor. Zaten üç tane alim sayarlar. Derler ki bir, Muhammed, e, bir Ahmed bin Hanbel fitne döneminde ne yapmıştır? dimdik ayakta durmuştur. Selef akidesini, ehl sünnet akidesini savunmuştur. Sonra bir dönem gelmiştir. Artık e, diğer fırkaların iyice görüşlerinin yayıldığı Selef akidesinin gündemde az durduğu bir dönem gelmiştir. Sonra kim çıkmıştır? Şeyhul İslam İbn-i Teymiye Rahimullah. Canlandırmıştır bu daveti. Sonra yine bir dönem gelmiş. Artık Tevhidin ve akidenin daha az konuşulduğu insanların daha az ihtimam gösterdiği bir dönem gelmiş. Sonra da kim çıkmış? Muhammed İbnu Abdülvahab. Sonra yine tabii bir dönem gelmiş. Bu dönemde yine bir duraklama olmuş. Sonra da işte günümüzdeki alimlerimiz ne yapmış? Gelmiş bu daveti canlandırmış. Günümüz davetçilerinden Şeyh Abdulaziz Essin var. Kendisi yaşamakta yaşı da çok büyük değil. Günümüz davetçilerinden. Ki zaten birazdan Muhammed bin Abdülvahab'ın hayatıyla alakalı zikireceğim şeylerin hemen hemen hepsini onun sözlerinden aldım. Size nakledeceğim inşallah. Günümüz davetçilerinden Şeyh Abdulaziz Essindi diyor ki ben Şeyh Binbaz'a ulaştım diyor. Ben diyor Şeyh Binbaz'a ulaştım. Onun dönemine, onun zamanına ulaştım diyor. Kendisi genç olduğu için özellikle bunu söylüyor. Ama güçlü bir davetçidir. Kendisi bu kitaba çok büyük önem gösterdi diyor. Çok ihtimam gösterdi bu kitaba. Hatta kendisine bu kitap, kendisi de bir de ama olduğu için kitabı da göremiyor okusun. Hatta diyor ki kendisine bu kitap her hafta okunurdu her hafta mutlaka baştan sona bu kitap okur, okunurdu. Hem de bir hafta içerisinde birden fazla okunurdu bu kitap kendisini. Yani düşünün ki tabi ihtilaf var arasında. Bu kitap 67 bab mıdır, 66 bab mıdır? Çok önemli değil. Gelecek birazdan o. Bu 67 babın yani baştan sona veya 66 babın baştan sona Şeyh baza haftada en az bir kere olmak üzere. Birden fazla genelde ne yapardı? Bunu talebeler okurdu ve Binbaz her seferinde dinlerdi. Hatta benim daha bir üst tuhaf şeyini söyleyeyim size. Ben bir gün e, kendisinden en çok istifade ettiğim Şeyh İbrahim Ruheli'nin halkasında otururken, Üç Esas, ki bundan daha alt seviye bir kitaptır. Ve asıl başlanılması gereken o kitaptır. Ki gerçi siz derseniz neden o zaman ona başlamadım? O kitap şu an okutulmakta, internette de var. O yüzden bu onun bir üst seviyesi. O da bitmek üzere. Üç ders, dört ders, dört ders falan kaldı zaten. inşallah. Diyordu ki Şeyh İbrahim Ruheli, kendisi akitede üstaz ve profesör bir insan. Yani e, belki Allahu Teala 10 yaşındayken üç esası hıfsetmiştir bile. Diyor ki ben hala bile okuturken ondan faydeler istinbat ediyorum diyor. Anlıyorum. Diyor. Hala dahi. Yani bu neden? Şimdi alimler peygamberlerin varisleri. Allah Subhanahu ve Teala onlara büyük basiret vermiş. Onlara fıkıh vermiş. Ee, Buhari'deki rivayette Muaviye Radiyallahu Anh'tan gelen ne diyor? Diyor ki Semi'atun Nebiyye Sallallahu Aleyhi ve Sellem yequl "Men yuridillahi bihi hayran yufakkihu fid-din." Allah kimin için hayır dilerse onu ne yapar? Dinde fakih kılar. Şimdi Allah subhanehu ve teala da zaten ehl-i sünnet alimleri için hayır dilemiştir. Hayır dilemiş ki onlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin varisleridir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben cevami ul-kerim verildim. Cevami ul-kerim ne demek arkadaşlar? Yani tabir sahihse günümüz tabiriyle böyle biraz modern bir tabirle az konuşup öz konuşup çok şey ifade etmek. Şimdi alimler de işte böyle. Yani biz bugün insanların gözünde kitab-ı tevhid veya üç esas çok basit bir risale. Belki adamın evinde 10 senedir, 15 senedir var toz kaplamış hiç yüzüne bakmaz. E bu şimdi aslında şu anki ortama göre bu normal bir şey. Çünkü bu kitapların asıl değeri meşayihlerin, ilim talebelerinin dizinin dibinde okunduğu zaman anlaşılır. Bunların içindeki ilimler o zaman fıkıh edilir. Yani koskoca binbaz veya başka alimler, bu tür alimler bile hala... Adam allami olmuş, tabir sahi ise bu insanlar isimlerini tarif boyunca, kendi yaşantıları boyunca isimlerini ilme altın harflerle yazmış bu insanlar hala bu türlü bizim basite aldığımız kitapları okuyup faydalanıyorlar, istimbat ediyorlar. Ve inşallah da göreceksiniz bu kitabı. Biz giriş yaptığımızda ki bugün kitaba direkt bir giriş yapmayacağız. Mukaddime sadedinde olacak bu ders. Göreceksiniz Allah subhanehu ve teala'nın izniyle bu kitap nasıl müellifin nasıl ibareler kullandığını, nasıl istimbat ettiğini anlayacağız. Hani hep söylerler Bukhari'nin bab başlıklarına bak, fıkhını anla. İşte bu da aynı bu şekilde. Muhammed İbni İbrahim eski Diyanet İşleri Başkanı. O bir kısa ediyor. Şimdi kısa tam olarak hakkında değil ama manu olarak şöyle. Ee, diyor ki bu kitap ta birisiyle arasında konuşma mı ne geçiyor? Diyor ki bu kitabı okurken ben diyor, bunda Bukhari'nin nefesini hissediyorum diyor. Bukhari'nin nefesini hissediyorum. Ne bab ne manada. Yani Buhari ne yapar? Bab başlı sert eder. Önce hadisler sert eder. Hadislerin başında ne vardır? Bab başlığı. O bab başlığı neye delalet eder? O hadisin içinden Bukhari'nin anladığı fıkha delalet eder. Muhammed bin Abdülkerim'in menhecinde de aynı bu var. O yüzden onda ben Bukhari'nin nefesini hissediyorum diyor. Bunu ya Muhammed bin Abdül e, Muhammed bin İbrahim'in kendi söylüyor ya da bahsettiği birisi bunu söylüyor. Ala kulli hal kitap çok önemli. Şimdi bugün e, kitabı ı Tevhid'de ilk dersimiz olmasa bile dedik, e, giriş yapmayacağız. Ancak neyden bahsedeceğiz? Müelliften ve müelleften. Müellif yani kitabı tehlif eden, müellif tehlif edilen yani kitabın kendisi. Tamam Bugün ondan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle müellifin tarifi. Müellif kim? Kim? Kendisi Şeyhül İslam, El-İmamul Muceddit, Ebu Ali, Muhammed İbni Abdil Vahhab, İbni Süleyman İbni Ali'yil Müşerrefu Temimi'yil Necdi. İsmi tamam Tekrileyeyim. Şeyh İslam. El İmamul Müceddid. Ebu Ali Muhammed İbnu Abdülvehhab İbnu Süleyman İbnu Ali El Muşarraf Et Temimi En Necdi. Kendisi Hicri 115'te Necid beldelerinden olan Uyeyne beldesinde ne yapıyor? Doğuyor. Hicri kaçta? 115'te. Tamam ve eldiriye isimli beldede ki bu Riyad veya Riyad'a yakın bir köy. Orada Hicri 1206 senesinde ne yapıyor? Vefat ediyor rahimeullah. 1206 senesinde vefat ediyor. O şeydi e, 1206 nasıl? Doğum tarihi değildi bir şey oldu 115. 1115 değil mi? 1115. 1715 mi anladınız? 1115 anladım. Yani 1715. Yok. Ha, yok, 1115. 1115. 1206'da da vefat ediyor. Yani kaç? 91 yaşına kadar yaşıyor. Tamam mı? Bu meşhur. Hayatını ilim öğrenme, öğretme, davet etme ve cihada diyor bu, bu alim. Bunlarla meşhur. Tamam. Kendisi dünyada büyük züh sahibi. Müarrikler, tarihçilerin belirttiği üzere tabii bunlar. Kendisi dünyada büyük bir züh sahibiymiş. Bazı tarihçiler kendisi hakkında belirtiyorlar ki e, şeyh vefat ettiğinde Gerisinde mirasçıları için taksim edilecek hiçbir şey bırakmamış. Mirasçıları için taksim edecek hiçbir şey bırakmamış kendisi. Eddürer Hüsnü'ye bakarsanız görürsünüz. Hiçbir şey yokmuş yani Rahimallah'ın arkasında bıraktığı, mirasçıların alacağı. Kendisi küçük yaşlardan itibaren dini hayat yaşayarak hayatını geçirmiş. Ailesi de, aile halkı da dini, e, dini yaşa, e, yaşantı iç, e, içinde ilimle iştigal eden bir aileymiş Şeyh. Dedesi, e, pardon babası Şeyh Abdülvehhab. Uyeyne, Uyeyne de fakih, hanbeli ve kadı birisiymiş. Fakih, hanbeli ve kadı birisiymiş. Dedesi Süleyman ise, çünkü ismini saydık biz, ismini saydık ne okuduk? Dikkat edecek olursak. Şeyhül İslam, El Muceddid, Ebu Ali, Muhammed İbni Abdülvehhab, İbni Süleyman. Bak bu hep dedeleri. Şimdi onlardan bahsediyoruz. Babası Şeyh Abdülvehhab, Uyeyne'de fakih, hanbeli ve kadı birisi. Dedesi Süleyman ise Necit bölgesinin allamesi. Necit bölgesinin allamesi olarak o kabul edilirmiş. Ve müftüsüymüş oradan. Dedesi. Ve vaktindeki en büyük alimlerdenmiş kendisi. Vaktindeki ne? En büyük alimlerden. İşte Muhammed bin Abdulvahab rahimeullah böyle bir aile böyle bir ortam içerisinde ne yapıyor? Yetişiyor. Şeyh rahimeullah daha 10 yaşına ulaşmadan Allah subhanahu kitabını hıfz ediyor. 10 yaşına daha yaşı 10 yaşına ulaşmadan Kur'an-ı Kerim'i hıfz ediyor. Kendisi sonra ilmi kitapları işte hadis kitaplarına özellikle de Şeyhül İslam İbn Teymiyye ve İbnü'l-Kayyim rahimahumullah'ın kitaplarıyla özellikle ne yapıyor? iştiğal etmeye başlıyor. 12 yaşlarına falan ulaştığında kendisi arkadaşları arasında üç meziyetle tanınıyor, meşhur. Üç meziyetle ne? Meşhur. Özellikle arkadaşlar arasında. Birincisi keskin zekası, ikincisi süratli bir şekilde ezberlemesi, üçüncüsü de süratli bir şekilde yazı yazmasıyla tanınıyor. Bu üç meziyeti var arkadaşlar arasında. Keskin zekası Süratli bir şekilde ezberlemesi mevzuları ve ne yapması? Süratlı bir şekilde yazı yazma, yazı yazabilme kabiliyeti. Şimdi bu bize biraz tuhaf geliyor. Yani çok süratlı yazı yazma pek meziyet olmasa gerek. Bu böyle değil. Eskiden biliyorsunuz maksutat olayı vardı. El yazma eserler. Hala bile günümüzde var. Mesela dünyada en çok el yazma eserin bulunduğu ülke hangisi? Dünyada. Türkiye. Neden? Osmanlı'nın gösterdiği ihtimamdan dolayı. İşte onlarca sırf İstanbul'da, onlarca belki de yüze yakın, belki daha fazla allah Alem bir araştırmadım. Ama en az onlarca ne var? Kütüphane var. El yazma eserlerinin bulunduğu. O zaman çok önemliydi. Şimdi adam mesela bilgisayarda yazıyor sonra onu binlerce çoğaltabiliyor. Ama eskiden öyle değil. Adam iki nuska elle yazdığı zaman belki parmakla gösteriliyordu. Anlatabiliyor muyum? Ve o nuskalardan bir tanesi... İstanbul'a ait olacaktı mesela. Bir tanesi Ankara'ya ait olacaktı. O kadar önemli. Bir tane kitap yani. Düşünsene mesela burada Mepsut var 30 cilt çevrilmiş şu an. Adam onu el yazmış 30 cilt. Senin aylarını senelerini alır. O yüzden e, süratli yazmak çok büyük bir meziyetti eskiden. Ve özellikle o günün kalemleriyle. Kim bilir nasıldı. Mürekkebin devamlı bitmesi. Bunlar çok önemli şeyler. O yüzden baktığınız zaman dünyada en çirkin yazı kimin dediğiniz, dedi, dediğiniz zaman geçmiş alimleri. En çirkin yazı onların. Ve Şeyh Hüseyin Rahimeullah da çirkin yazısıyla meşhurdu. Sult'ta meşhurdu. En çirkin yazı yazan şeyhler arasında. Neden? Çünkü bunlar hiçbir zaman güzel yazıya önem göstermemişler. Hep zamandan tasarruf etme adına yeter ki bu kitap tehlif altına girsin hızlıca yazıp şey yaparlardı. O yüzden maktutatlara bakın onu okumak özel bir ilim ister. Mesela hala bile günümüzde insanlar var işte bu maktutat uzmanı derler bu adam için. Neden? Maktutat okuma büyük bir kabiliyettir. Mürekkepler kaymış, kapkalı mürekkep birbirine girmiş, silik çıkmış bir sürü şey yani. Hatta e, Muhammed İbn-i öyle bir duruma gelmiş ki kendisinden babası bazen kendisinden istifade ettiğini söylermiş bazı noktalarda. Daha o 10-12 yaşlarındayken babası bazı konularda kendisinden istifade ettiğini söylermiş. Ve babasıyla amcasıyla tatlı tatlı oturup bazen ilmi mevzuları münakaşa ederlermiş. Yani kendisi daha 10-12 yaşlarındayken babası ve amcasıyla. Bulu zamanına e yakın yani yaşı 13 iken hac etmeyi talep ediyor bu. Muhammed bin Abdullah. ne yapıyor? Hac etmeyi talep ediyor. Ve babası da buna tabi ne yapıyor? İzin veriyor. Sonra Rahimoğullah kendisi Mekke'ye gidiyor. Oradan da ne yapıyor? Medine'yi ziyarete gidiyor. Ve orada 2 ay kalıp ilim talep ediyor. Medine'de ne yapıyor? 2 ay kalıp talep ediyor bazı. ilim ehli diyor ki, bakın her ne kadar her ne kadar diyor bu insan, bu alim ne kadar da bu işe gönül vermiş. 13 yaşındayken bir çocuk evini, ailesini terk ediyor. Allah Subhanahu ve Teala onun kalbine ilim aşkı sokuyor. Belki de tabir sahici Allahu alem hac etmeye bir bahane ediyor kendini. 13 yaşındaki bir çocuk evini terk ediyor, ilim talebesi için göç ediyor. Oraya Medine'ye gidiyor. Orada iki ay boyunca yerleşiyor ve ilim ehlinden ders alıyor ve daha yaşı 13. Bundan sonra artık ilim için yolculukları peş peşe gelmeye başlıyor. Muhammed bin Abdülahab'ın bu döneminden sonra ne oluyor zaten? İlim yolculukları peş peşe başlıyor. Bazı ilim ehli ondan sonra ilim için yaptığı yani o, en, o hac için gittikten sonraki artık seferleri gidiş gelişler toplam olmak üzere yıllarca sürdüğü söyleniyor. İlim talep etmek için. Yaptığı rihlelerinin gidiş gelişleri olarak toplam 6 sene söyleyenler var, 10 sene söyleyenler var vesaire. Yıllar aldığını söylüyor ilmehli. İlim için sefer ettiği bölgeler. Mekke, Medine, Ahsa diye bir bölge. Basra ve Irak. İlim için ne? Buralara gidiyor. Bazı tarihçiler her ne kadar bu ihtimalli de olsa, muhtemil de olsa, tartışmalı da olsa... Bağdat'a gidip gitmediği, ilim için Bağdat'a gidip gitmediği noktasında ne yapmışlardır? Tereddüt etmişlerdir. Bazıları gitmiştir demişlerdir. Bazıları gitmemiştir demişlerdir. Çok önemli değil. Buralarda ne öğreniyor Rahimullah? Ulumul Ale öğreniyor. Yarın bir gün bir fıkıh kitabında, bir hadis, bir tefsir kitabında vesaire Ulumul Ale duyduğunuzda, şu alim Ulumul Ale okudu diye duyduğunuzda ne gelecek aklınıza? Şimdi alim tek tek sayma yerine muhtasarlaştırmışlar. Bir kalıp kurmuşlar. Ulumul Ale Ulumul Ale'den şunu anlayacaksın. Usul kısımları. Yani fıkıh usulü. Fıkıh dilde ne? Usulü. Hadis dilde ne? Usulü. Arap dili edebiyeti. Yani alet veriyor sana bu nasları anlamak için verilen altyapı. Usuller. Bunlara ulumul ale diyor. İşte buralarda kendisi ulumul ale öğreniyor. Hadis ilmi, fıkıh ilmi, tefsir ilmi vesaire. İlim aldığı alimlerin ar e alimler arasında en meşhurları şunlar. Birincisi babası. İkincisi amcası. Sonra Şeyh Abdullah ibni İbrahim Ennecdi el-Medeni. Kim? Şeyh Abdullah ibni İbrahim Ennecdi el-Medeni. Şeyh Muhammed İbrahim Essindi el-Medeni. Yani o zaman kaç oluşlarına kadar babası, başka amcası. Şeyh Abdullah ibni İbrahim Ennecdi el-Medeni. 3. Şeyh Muhammed İbni İbrahim Essindi el-Medeni. 4. Şam ulemalarından Şeyh Eddağistani. Başka Şeyh Abdullah İbni Latif, Bunlar meşhurları ve diğerleri. Bunlardan ne yapıyor? İlim talep ediyor. <gülüyor> İlme başlama e, yaşları ile ölüm yaşı arasına baktığımızda yaklaşık 80 sene boyunca ilimle iştigal ettiğini, ilim öğrendiğini, ilim okuduğunu ve okuttuğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. 80 Sene boyunca ne yapmış oluyor Rahimallah? Çünkü 91 yaşında ilime iştigal ettiği Kur'an hafızıyla beraber başlayacak olursak yaklaşık ne? 80 sene ilimle iştigal ediyor. Kendisinin sabır, büyük gayret ve insanların hidayet bulması için hırsı gibi meziyetleri zikrediliyor kendisinin. Ne? Büyük gayreti, sabrı ve insanlar insanların hidayet bulması için özel bir hırsının olduğu meziyetleri kendisi hakkında zikrediliyor. Bazı tarihçiler diyor ki kendisi hac ettiği zaman Kabe'ye gidiyor. Allah subhanehu ve teala'yı dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi sen bana bu davette yardım et ve insanlar tarafından kabul görmemi nasip et. Ve inşallah da Allahu Alem zahire bakıyoruz. Biz inşaatı duası kabul olmuştur ki nitekim kitapları değil mi? Bütün dünyaya ulaş, ulaşmış durumda ve Hala günümüze kadar da insanlar bunun kitaplarından, şeyhin kitaplarından faydalanıyorlar. Allah Azze ve Celle de onun bu ilim davetin kitaplarıyla ve o günden bugüne kadar birçok e, insana hidayet etmesiyle gösteriyor zaten. Tabi sonra bir dönem geliyor, şeyhin davet hayatında şeyh çok kere ne yapıyor? Sıkıntı görüyor, sıkıntı çekiyor, eziyet görüyor vesaire. Hatta bir seferinde kendisi Basra'da e, ilim talep ediyorken gördüğü şirki şeylere karşı, en nehyu anil munker yaparken, nehyederken yani. Bu sebepten dolayı, nehyettiği için bu şirklerden bir gün bidat ehli toplanıyor. Tabir ise şeyhin ağzını burnunu kırıyorlar. Çok kötü şeyhi dövüyorlar. Hatta öyle hale getiriyorlar ki şeyhin üzerine çullanıyorlar. Bunu öğle sıcağının tam ortasında ne yapıyorlar? Basra'dan def ediyorlar, çıkarıyorlar. Kendisi bu halde tabii yürüyor, gidiyor. Yanında ne yemek var, ne içecek var, hiçbir şey yok. Bu halde güneş altında yürüyor. Ta ki artık yani düşük bayılıp belki de ölecek hale geliyor. Bu haldeyken Zubeyir ehlinden bir adam eşeğinin üzerinde giderken şehre karşılaşıyor. Bu, karşılaşıyor, ona su içiriyor, onu eşeğin üzerine alıyor, Onunla beraber Zubeyir bölgesine ta taşıyor, ta ki böylece şehk kurtulmuş oluyor. Sonra bazı merhaleler geçirdikten sonra Allah Azze ve Celle Muhammed bin Suudi ile zaten kendisine ne yapıyor? Yardım ediyor ve daveti inşallah bereketleniyor. Şimdi müellifi anlattık. Müellif kabı olarak böyle. Şimdi müellif yani kitabın kendisi. Burası önemli arkadaşlar. Okutacağımız kitap ismi ne? Kitabın muhtasar olarak ismi, meşhur olarak ismi ve Türkçe'ye de çevrildiği ismi ve herkesin de hemen hemen bu şekilde bildiği muhtasar ism ama dikkat edin. Nedir Kitabu Tevhid? Kitabın tam ismi ise Kitabu Tevhid Ellezî huve hakkullahî alal abid. Kitabu't Tevhid Ellezî huve hakkullahî alal abid. Ne demek? Allah'ın kulları üzerindeki hakkı olan tevhid kitabı. Gerçek ismi orijinal ismi ne kitabın? Bu. Kitabı teelif ettiği mekana gelince. Yani nerede? Hangi bölgede bu kitabı teelif ediyor? Tarihçiler ve ilim ehli bu kitabın nerede tehlif e, edildiği hususunda ihtilaf ediyorlar aralarında. Davet tarihçisi olan Hüseyin İbnu Gannem. Hüseyin İbnu Gannem ki bu e, Şeyh Rahimullah'ın siyerini bize anlatan en çok aktaran kişilerden birisidir ki zaten kendisi şeyhin talebelerindendir. Buna göre e, kendisi ravdatu, e, Ravdat İbni Gannem zikrediyor ki, Şeyh bu kitabı nerede yazmış? Hureymele' Hureymele' bölgesi diye bir yer var. Bir belde var, bir bölge var. Orada telif ediyor. Şeyh'in torunu Şeyh Abdurrahman İbni Hasan ise diyor ki, hayır ona göre Şeyh bu kitabı Basra'da ilim talep ediyor ya bu. Basra'da. ilim talep ederken bu kitabı yazıyor. Basra'daki medreselerde bulunan hadis kitabından derleyerek yazıyor. Şimdi baktığınız zaman kitabında hadis hep hadis içerikli. Oradaki hadis kitaplarından ne yapıyor? Basra'daki medreselerin, medreselerdeki hadis kitaplarından bu hadisleri alıp toplayarak bu kitabı ne yapıyor? Bu kitabı derliyor. Bazı ilim ehli diyor ki bu iki görüş arasında yani Muhammed bin Abdülvahhab'ın talebesi Huraymela diyor, torunu Basra diyor. Diyor ki bu iki görüşün arasını cem etmek mümkün. İki görüşün arasını ne yapmak? Cem etmek mümkündür. Diyorlar ki nasıl cem edile edilebilir bu? Diyorlar ki ihtimaldir ki Şeyh Rahimullah kitabı tehlif etmeye bassa başlıyor. Hureymala bölgesinde ise tamamlıyor. Bu mümkündür. O gördüğünü söylüyor birisi. O da gördüğünü söylüyor. Yani birinin söylediği hani mesela Hazreti Ayşe Radıyallahu anh diyor Resulullah ayakta işememiştir mesela. Ebur sahabe işlediğini söylüyor. Ya şimdi bu tenakuz mu? Ayşe Radıyallahu anh gördüğünü söylüyor. Ebur sahabe gördüğünü söylüyor. Cem mümkündür yani kaviller arasında. Bunlar arasında tenakuz olduğu zahir değil yani. Tamam mı? Şimdi kitabın içeriğiyle alakalı önemli bilgiler verelim inşallah. Bazı ilim ehli diyor ki ahiler kitap 66 baptan oluşuyor. Şimdi bab bab biliyorsunuz. Bazıları diyor ki hayır 67 baptan oluşuyor. Neden? Hani bir kitap vardı bir yeri kayıp veya bir kitap vardı bir yeri kayıp değil. Ondan dolayı mı yok? Aynı kitap ama ihtilaf var. Aynı Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabı gibi. Kaç ayet olduğu ihtilaflı mı? İhtilaflı. Birisinde bir nuskada bir ayet yoktu da ihtilaf ettiler bir bir, bir kısım Kur'an'da eksik de ihtilaf. Ondan dolayı mı? Yok. Kitabın orijinali aslı ortada ama vakfe yerleri neresi? Kur'an-ı Kerim duruş yerleri neresi? Oradan çıkıyor aslında sayı şeyi. Yoksa kitap zaten elimizde. Aha kitabın orijinalini de ben getirdim göstermek için. Kitabın orijinali budur. Ama 67 bab mı? 66 bab mı? Tartışmalı. Neden tartışmalı? Şimdi Muhammed bin Abdullah her bab başlığına başladığı zaman ne der? Mesela bir tane açalım ortadan. Diyor ki Babu Maca fi e, filkuhan ve nahvuhum. Kahinler ve onlara benzeyen onlar gibi kişilerin hakkında gelen sözler diye bir başlık atmış. Ama başlığın başına ne demiş? Bab. Sadece kitabın başında Kitabu Tevhid diye başlamış, bab dememiş. Bazıları demişler ki o Kitabu Tevhid dediği yer baptan sayılır. O yüzden 67'dir. Bazıları demiş ki hayır o mukaddime kısmı sayılır o yüzden 66'dır. Tamam. Çok büyük bir semerisi yok yani bu hilafın. Aralarındaki bu kitap yani aralarındaki bu ihtimal yani, e, ihtilaf yani nereden başlamış oluyor? Kitabın başlangıç kısmından sadır olmuş oluyor. Ancak raci olan hangisi? İlim Allah'ın katında raci olan görüş yani tercih edilen görüş bu en baştaki kısmın bab başlığı olduğudur. Biz onu bab başlığı kabul edeceğiz. Her ne kadar bab lafsı geçmese de. O yüzden kaç sayacağız? 67. Neden? Allahu alem. Çünkü kitabın diğerlerine göre mukaddime olan o kısmına ki bize göre babtır dedik. Baktığımızda diğer bablardaki izlediği menhecin aynısını izlemiş. Ayetleri serdirmiş. Hadisleri ser, serdetmiş. Sonra mesailler demiş. Yani çıkan hükümler ve ahkamlar. Aynısını yapmış ilk kısımda. O yüzden anlıyoruz ki İlk kısım mukaddime değil, diğer babların kısmındandır. Allahu aleyh. Tamam? Bunu da anlamış olun inşallah. Peki şimdi şeyh'in kitapta izlediği menheç ve kitabın usulü. Burası da önemli. Şimdi şeyh'in kitaptaki usulü ne? Nasıl bir usul izliyor telif ederken? Şeyh kitabı öncelikle bablara bölüyor. Burası çok önemli. Kitabı ne yapıyor? Bablara bölüyor. Bir Buhari düşünün. Ne yapmış? Kitabını bablara bölmüş. Şeyh rahimeullah da kitabını ne yapıyor? Bablara bölüyor. Galip olarak galiben yani bablarda izlediği yol am yani genel olan şeyleri has yani özel olanların önüne alıyor. Ki bunu izlediğimiz zaman işlediğimiz zaman kitabı daha iyi anlayacağız. Genel olan şeyleri ne yapıyor? Daha özel olan şeylerin önüne alıyor. Ehemleri ise yine ehemleri de mühimlerin önüne alıyor. Yani mühim hepsi mühim. Sonuçta tevhil kitabı ama bazıları var daha ehem. İşte bu daha ehem olanlar, yani daha mühim olanları ne, oluyor, ne yapıyor? Diğerlerinin daha alt seviyede ehemmiyeti olanları ne yapıyor? Örne alıyor. Tamam. Kitaptaki usulü bu. Kitapta yine çok kısa da olsa rububiyet ve isim sıfat tevhidinden bahsediyor. Çok kısa da olsa. Her ne kadar değiniyorsa da çok kısa asıl olarak odaklandığı yer nokta neresi? Uluhiyet tevhidi. Ki bunlar nedir? Tavsilatları. Bunların hepsini işleyeceğiz inşallah. Ve Şeyh Abdul Azizindi, rahim hafız Allah diyor ki Allahu alem bunun iki sebebi var. Birincisi Şeyh'in dönemindeki yani neden bu uluhiyet evi ağırlıklı bu kitap? Ve tabir sahi ise ağırlıklı dememize de gerek yok. Bu kitap neden uluhiyet ile alakalı? Diyorlar ki bunun iki sebebi var Allahu alem. Bir Şeyh'in dönemindeki asıl hastalık neydi? Uluhiyet idi. O yüzden zaten Şeyhül İslam e, e, Muhammed bin Abdul ilk yazdığı kitap hangisidir? racı olan görüşe göre Kitab-ı Tevhid. Her ne kadar seviye olarak üç esas ondan daha muhtasar da olsa, daha alt derece seviyesindeki kişiler için de olsa yine de Şeyh Rahimullah Kitab-ı Tevhid'i ilk yazdı. ilk yazmıştır. İlk yazdığı kitaplar Kitab-ı Tevhid. Tamam? 1. sebebi neymiş o zaman arkadaşlar? O zamanki hastalık ulûhiye tevhidiyle alakalı. İkinci sebebi de özellikle ilk asırlardan beri, bunu zaten bahis yapan da görür. Rububiyet ve isim sıfatlar ile alakalı Tehlifler çok fazlaydı. Ve ha, hala bile günümüzde öyle. Ancak uluhiyetle alakalı tehlifler bu kadar fazla değildi. Muhammed İbni Abdülvehhab işte bu noktaya e, önem göstererek onu da canlandırma adına uluhiyet tevhidi hakkında hemen hemen kitapların hepsi özellikle uluhiyet tevhidine vurgudur. Şimdi kitabın önemine gelince arkadaşlar. Yine Şeyh Abdulaziz Essindi diyor ki tevhid ulemaları icma etmişlerdir ki. Bakın bu çok önemli bir lafız. Tevhid ulemaları, tevhidle iştihal eden ulemalar, şeyhten sonra icma etmişlerdir ki, şeyhten önce, şeyhten önce dahi, derleme olarak, dikkat edin ancak hangi noktalarda, külli olarak bütün kitaplardan üstün demiyoruz. Hangi noktalarda bütün kitaplardan üstün? İcma etmişlerdir ki, şeyhten önce derleme olarak, güzel bir toplayarak kitabı, düzgün ilmi tertip olarak, şimdi bir insan var, biz bedevi gibiyiz, yani ne yaparız? Aklımıza ne gelirse onu atarız. Alim, onu anlatırız. Halimler öyle değil. A'yı neden C'den önce almış, C'yi neden M'den önce almış, bu babu neden bu babtan önce almış, hepsinde kasıt vardır halimlerim ve biz bunları tahlil edeceğiz derslerde. Allah'ın izniyle. Tertip olarak dedik, düzgün ilmi tertip olarak. Sonra taksimat olarak meseleleri taksimata bölerek. Uluhiyet tevhidi hakkında bu kitap gibi bir kitap yazılmamıştır. Söylediğim özellikler noktasında bulunmuyor Allah Alem. Şeyh Abdullah cinsini diyor ki tevhid ulemaları bundan atmışlardır, icim atmışlardır. Hem Şeyh'ten önce hem de Şeyh'ten sonra. Yani bu biraz şeye benzer. Bir ara yani meşhur bir kısadır. Nasipin hocaya soruyorlar yani diyorlar e, hocam diyorlar dünyanın tam göbeği ortası neresi? O da eşeğin üzerinde diyor ki eşeğimin tam sağ arka ayağının altıdır diyor adam diyor ya nasıl oluyor bu diyor inanmıyorsan ölçte bak Bu neden söyledik yani kitap ortada var diyen bir insan bir kere bu ehli olmak zorunda ehlinden kimse görmedim ben ve birçok insanlar da bunu böyle zikrediyorlar ilim ehli duyduğunda hep bu ulemalar icma etmişlerdekinde Muhammed İbni Abdülvahab'dan önce ne de sonra söylediğim noktalarda dikkat edin bakın ondan daha iyi kitap yok demiyorum söylediğim noktalarda neydi o söylediğim noktalar? bir daha vurgulayayım sonra bu yanlış anlaşılabilir Bab başlıkları sıralamasında Bab başlıkları sıralamasında Düzgün tertiplerinde Derlemesinde Bunun gibi bir kitap yazılmamıştır diyorlar Allahu Alam <gülüyor> Şeyh bu kitabın içerisinde Ayetler Hadisler, eserler ve Bazı ilim ehlinin sözlerine yer veriyor O zaman kitabın içerisinde neler varmış? Ayetler, hadisler Eserler, sahabe sözleri gibi. Ve bazı ilim ehlinin sözleri. Bunları özellikle ne yapıyor şeyh? Yer veriyor. Kitabın içerisinde yer verdiği toplam hadis sayısı 125. Bakın bu malumatları kolay kolay hiçbir yerde bulamazsınız. Çünkü bunu şeyhsinde özel bir bahis yapmış, araştırmış. Allah razı olsun. Diyor ki, kitabın içerisinde yer verdiği toplam hadis sayısı 125. Takriben yarısı, bu hadislerin yarısı sahihinde geçen hadisler. Yani <gülüyor> ya Bukhari Müslümin ittifak ettiği ya Bukhari ya da Müslümin ayrı ayrı teferrür ettiği rivayetler olmak üzere yarısı sahihinde geçiyor. Tamam. Muttefakun aleyh ayrı, sahihinde ayrı biliyorsunuz. Yani ikisi de Bukhari Müslümin Ama muttefakun aleyh dediğinde mutlaka ikisinde ne yapmıştır? Bukhari ve müslim rivayet etmiş. Sahihinde dediğinde yani ya müslim ya Bukhari. Tamam. Ve bu 125 hadisin çoğu kütüb-i sitte dışına çıkmamıştır. Buraya da dikkat edelim. Bu hadislerin çoğu ne? kültübi sitte dışına çıkmıyor. Bu hadisler mücmel olarak söyler yani bu hadisleri mücmel olarak söyleyecek olursak sahih hadislerden, hasen hadislerden ve az da olsa senedi hakkında konuşulan bakın az da olsa senedi hakkında konuşulan ancak mecmu'u turu'uyla yani tariklerini e, toplayarak ihticac edilecek delil olarak getirilecek seviyeye ulaşmaktadır bu hadisler. Yani ya sahih ya hasen derecesinde ya da hadis hakkında konuşulmuş zayıf olabilir bazı işgaller var ama topladığın zaman mecmu oturku ile ne? Sahihtir. Genel olarak mücmer olarak bahsedecek olursak. Ve yine bu hadislerin çok küçük bir kısmı ki bu biraz tavsile gidiyor şimdi. Çok küçük bir kısmı zayıf. Ancak şer'i kaideler ile bakın buralar çok önemli cümleler. Şeyh Abdülaziz'in din söylediği. Bu hadislerin çok küçük bir kısmı zayıf ancak, dikkat edin, bir hadisin zayıf olması illa onunla illa onunla delil getirilmeyeceği anlamına gelmez. Çünkü hadis zayıf olabilir ama o manada ne vardır? Bir ayet vardır onu destekleyen. Sen hadisi zayıf olarak öne sürersin, zayıf olduğunu belirtirsin, o çok önemli değil. Ama ne? Mana olarak sayı olduğunu söylersin. O yüzden alimler buraya vurgu vuruyor. Diyor ki, ve yine bu hadislerin çoğu küçük bir kısmı, e, pardon, çok küçük bir kısmı zayıf ancak şer'i kaideler, bu hadislerin manasına ne? Delalet etmekte. Şer'i kaydeler. İçinde zayıf olan ne? Hadisler de ayrıyetten var. Onu da bildirelim. Ancak kitapta zayıf hadis üzerine, burası çok önemli bu cümle, bunu inşallah mutlaka not alalım. Ancak kitapta zayıf hadis üzerine bina edilmiş tek bir bab dahi bulunmamakta. İkisi ayrı şey. Bir babta zayıf hadis bulunması ayrı bir şey. Ama babın kendisinin tamamıyla zayıf rivayetler üzerine bina edilmesi ayrı bir şey. Beş bab, beş hadis vardır bir babta, üç hadis vardır. Belki iki tanesi de, diyelim ki beş hadis var. Belki dördü zayıf, önemli değil. Ama mutlaka bir tanesi sahihtir. Yani zayıf, bab komple ihticac edilmeyecek rivayetlerle dolu olan hiçbir bab yok. Tamam, burayı anladık inşallah. Ancak tabii Allahu alem bazıları diyor ki Şeyh'in zikretmiş olduğu hadisler arasında, burası da çok önemli. İnşallah burayı da yazalım mutlaka. Allahu alem Şeyh'in zikretmiş olduğu hadisler arasında isnadının zayıf olduğuna dair ilim ehli tarafından ittifak edilen hiçbir hadis bulunmamaktadır. İttifak edilen, burası çok önemli. İşte bu aslında en büyük vurgu noktasıdır. Her ne kadar belki Cumhurul Muhaddisi'nin hadise zayıf demiş. Belki mevduz yiyenler çıkmış. Ama mutlaka onu hasenleyenler, onu destekleyen alimler de çıkmış arasında. Bu çok büyük bir tespittir. Bunu tehkitlemek için belki özel bir bahse ihtiyaç var ama bazıları bunu özellikle vurguluyorlar, bahse yapıyorlar. Ve bunlardan bir tanesi Şeyh Abdülaziz'in Burası çok önemli arkadaşlar. Tamam Şeyh Abdülaziz hakkında Şeyh Abdülaziz Sindi, ben derslerine bir müddet oturdum. Kendisi Medine'de, Şeyh İbrahim de talebelerinden. Kendisi Akide'de bayağı mütemekkin, genç birisi. Ve birçok Suud'da meşayitler tarafından birçok meşayitlerin dizinin dibinde okumuş. Ve şu anda da artık kendisi tabir sayısıyla şeyh durumunda. Ve ders halkalarında ne yapıyor? Ders halkalarında ders veriyor. Suud'da Medine mescidlerde. Medine'yi, tabii Arap. E, e, e, Aslıını bilmiyorum. Medine'li olup olmadığını. Ancak kendisi Arap. Yok yok o senin söylediğin bir sindi daha var. O ayrı birisi. O ayrı. O büyük olan, o büyük alim. O vefat etti de zaten. Hı hı. Bu ayrı birisi. Ha, bu genç birisi. Daha yaşı yani çok mütemekkin. Daha bunun yaşı 36-37 anca vardır yani. O kadar mütemekkin haki dedi. Yani düşünün Şeyhul İslam 20 yaşında fetva veriyor. Allah subhanahu ve Teala bazı insanlara veriyor bunu. Tamam ben kendisini sadece Akidetül Vasiye derslerinin bir kısmına katılmıştım. Evet. Şeyh'in kitaptaki fıkhı. Biraz da ona değineceğiz. Alimler diyor ki Şeyh'in fıkhı bab başlıklarından bu bab başlıklarındaki sıralamasından ve babların sonlarına koyduğu mesailerden meselelerden çok yanlışlıyor. anlaşılıyor. Sonuna meseleler koyuyor bab başlığın. Çıkan hükümler. Bütün bu anlattıklarımızdan çıkan hükümler diye böyle meseleleri sıraya diziyor. Şeyh kitapta Babların sonlarında zikrettiği mesailerin sayısı yaklaşık 600. Buraya dikkat edin. Bu önemli bir nokta. Şeyh her babın sonunda ne? 10, 15 bir babtan sonra 28, 7 böyle mesailer zikreder. Toplam mesailerin sayısı yaklaşık 600. Bu bahisler özellikle bazı ee, bahisler özellikle sayıyorlar bunları ve diyorlar ki 591. Bunlar çok önemli. Münise özel araştırmalar. 591 tane ne mesail içermekte. Kitabın baskılarına gelince arkadaşlar, kitabın baskıları çok ama çok fazla basıldı. Kitap bu kitap dünyanın birçok bölgelerinde özellikle Suud'da binlerce nuska ve onlarca yayın evi tarafından ayrı ayrı baskılarla bu kitap basıldı. Ee, ve ben hemen tabi. Göstereyim. Benim kendi şu an elimdeki baskı bu. Bu kaçıncı e, baskı bakayım. Şey, birinci baskı da kaçıncı yıldı? Yeni olsa göre. 2007 Ben bunu Medine'de almıştım. yanlış. Evet Medine'de almıştım. Bu 2007 baskısı. Bu en güzel nuskalardan bir tanesi. Bu elimdeki nuska en güzel nuskalardan bir tanesi. Bu nuskanın özelliklerinden bir tanesi. Bir kere şey bu nuskayı hazırlayan İşi bilen birisi. Tanımıyorum ancak zahiren anlaşılıyor baktığında. Harekeleri yapmış. Burası çok önemli. Sonra bazı nuska farklılıklarına değinmiş. Nuska farklılıkları önemlidir. Nuska farklılıklarına değinmiş. Altta önemli deyip not vermiş. Ve kitabın dizgisini de çok güzel yapmış. Tamam. Ee, üzerinde duran bunu Abdullah İbni Muhammed Şemrani diye birisi. Tamam. O yüzden bunu tabi baskılarını şu an sayacak değiliz. Çünkü Çok fazla haddinden fazla. Zaten saymaya kalksak da hepsini bilemeyiz, bitiremeyiz de. Evet. Kitabın şerhlerine gelince, burası önemli. Bu kitap küçük, orta ve geniş hacimli olmak üzere geniş olmak üzere ilim ehli tarafından defalarca şerh edilmiştir. Defalarca şerh edilmiştir. Bu kitabı ilk şerh eden kişi, ilk şerh eden kişi şeyhin torunu Eşşeyh Süleyman İbni Abdillah İbni Muhammed İbni Abdülvehhab. Şeyhin torunu. Şeyh Süleyman i̇bn Abdullah Abdillah i̇bn Muhammed İbn-i Abdil Vahad'dır. Şerh ettiği kitabın ismi Teysirul Azizil Hamid'dir. Bu kitabı ne yapmış? Şerh etmiş torunu. Ne diye isimlendirilmiş? Teysirul Azizil Hamid diye isimlendiriyor. Hicri 1233'te vefat ediyor bu şeyh. Hicri torunu 1233'te vefat ediyor. Bu kitap kitab tevhid şerhleri arasında ya en önemlilerinden bunu ilim ehli söylüyor. Ya en önemlilerinden ya da en önemlisi. Bu şer. Ya en önemlilerinden ya en önemlisi ve çok hacimlidir. Kalındır, geniştir. Çok ilmidir. Ve ilmi olmasının sebebinden kendisi muhaddistir bunu. Ve çok e, dehşet şekilde hadis münakaşaları yapmıştır. Ve e, hakikaten işinde hadis dışında, akide işinde mütemekkin olduğu da zaten kitabın kendisinden gayet açık. Ve şahlar arasında en geliş olan dedik ki ee, budur. En geliş olanlardan bir tanesi budur. Ancak bakın en genişi diyoruz buna rağmen şeyh bunu tamamlayamadan vefat etmiştir. Torunu bu kitabı ne yapmıştır? Tamamlayamadan vefat ediyor rahimallah. Nereye kadar geliyor kitapta? مَا جَاءَ ف۪ي مُنْكِرِ kader. <الْقَدَر> kaderi inkar edenler kaderi inkar edenlerin durumu babı o kısma kadar geliyor ve bu bab sonra zaten kitabın bitmesine yedi bab kalıyor. Kitabın bitmesine yedi bab kalıyor. Zaten o kitap Teysürül Azizül Hamidi dedik ya şeyhin torunu şerh ediyor. Şeyhin bir tane daha torunu var. O da şerh ediyor kitabı. Fethül Mecid diye şimdi ona geleceğiz birazdan. O yüzden şu an Teysürül Azizül Hamidi basan yayın evleri dünyada kitap eksik kaldığı için geri kalan kısmını Fethül Mecid'den o da torunu olduğu için nasıl ek yapıyorlar ve kitabı öyle tam basıyorlar. Tamam. Buna dikkat çekeyim inşallah. Yine kitabın yazılmış olan en önemli şahlerinden biri, yine az önce dediğim gibi müellifin diğer bir torunu olan kim? Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh. Abdurrahman İbnu Hasan Ali Şeyh'tir. Telif etmiş olduğu bu şah kitabın ismi isimlendirdiği isim Fethülmecid'dir. Fethülmecid diye isimlendiriyor. Bir gün bu kitapları okumaya niyetlenirseniz, Arapçanız da varsa inşallah mutlaka ve mutlaka bu kitabı birden fazla okumanız gerekir. Çünkü en dakik, en önemli kitaplardan bir tanesidir. Şehler arasında eşi benzeri azdır. Çok ilmi bir kitaptır. Ve Şeyh Bin Baz'ın da buna talihleri vardır bu kitabın. Ve basılan Fethül Mecidlerin hemen hemen %90'ı Şeyh Bin Baz'ın talihleriyle basılmıştır. Bu şerhin de özelliği nedir ama bakın dikkat edin bu çok önemli. Bu kitabu tevhid şehirlere arasında en meşhur olan ve en yaygın olandır özelliği. En meşhur ve en yaygın olan budur. En meşhur ve ne? En yaygın olan budur. Şeyh Hicri 1285'te vefat ediyor. Bu şey ikinci torunu. Bu kitabın diğer bir özelliği dedik ya ilk torunu ne yazmıştı? Tescirül Aziz Hamid. Şimdi Teessül Azir Hamid'in içinde bazı işgaller olabiliyor. Yani böyle fazladan söylediği şeyler veya çok kere tekrarladığı şeyler veya belki de hata ettiği şeyler. Bu kitap onun tehzibidir. Yani böyle tabir sahihse ayıklanmış halidir. Böyle de bir ney var kitabın? Özelliği var. Son kısa bilgi daha verdikten sonra. Son kısa bir şeyler anlatacağım inşallah. E, dersi bitireceğiz. Muasır alimlerimizden bunu şerh edenlerden birisi. Muasır alimlerine geliyor. Şerh edenlerden birisi de Şeyh Ebn-i Pardon Şeyh İbni Useymin'in Şeyh'i kim? Eşek Sa'di. Şeyh Saadi. Şeyh Saadi bunu çok muhtasar bir şekilde ne yapıyor? Şerh ediyor. Ve Gurabayan yayınları da ne yapıyor bunu zaten? Basıyor. Şu an Gurabayanlarındaki kitap kimindir? Aslı Muhammed İbni Abdülvehhab'ın. Ha kırmızı olan, kırmızı olan. Ha. Muhammed İbni Abdülvehhab'ın. Şerh eden kim? Şerh eden Abdurrahman Es-Sadi. Kitap budur. Kitap budur. Şerh eden kim? Abdurrahman es sadi Bu Abdurrahman Sade kim? İbn Hüseyin hocası. İbn şeyhi. Bunun tefsiri de basıldı. Kim bastı? Huraba. Ve Allahu Alem asılar arasında tarihte en çok satılmış kitaplar arasında. Ev kaçtı? Allah Alem 1 milyon üzerinde olduğunu biliyorum da. 1 milyon üzerinde bu kitap basıldı ve satıldı. Ancak tabii Türkiye ortamında insanlar tuhaf görüyor bunu. Hadis yok diyor. Şimdi oraya girmeyeceğiz inşallah. bunlar. O kitabın e, muasırlar arasında benzeri çok azdır yani. İçindeki dakik ilmi ibareler. İnşallah bir gün nasip olursa burada ondan bir Fatih'e okuruz. Usulünü falan nasıl istimbah ettiğini öyle açıklarım. Anlarsınız kitabın mantığını. Hı. Tamam. Hı. Muasır alimlerimizden bunu şerh edenlerden birisi de dedik ki ney? Abdurrahman esadi es Şerhi çok muhtasar olmakla birlikte çok önemli faydalar içermekte. Bu kitabın kadrini bilmek lazım arkadaşlar. Çok önemli. Neye dikkat edin? Madde madde faydeler sayar. Dikkat edin, tefekkür edin o faydalar üzerinde Şehzade'nin. Onu nerelerden çıkarmış? Nasıl cümleler kullanmış? Bunlar çok önemli. O yüzden çok istifaresiz görsün inşallah. Yine muasir alimlerimizden bunu şerh eden kim? El-Kavlu'l-Mufid ala şerh kitabı tevhid adlı adı altında. İbn-i şerhedir. şerhidir. Ve bir insan gelip derse ki ahi siz kitabı tevhid okuyorsunuz. Acaba muasırlar arasında geçmişi söyledik en iyi şerhler hangisi? Torunları falan. Muasırlar arasında en ilmi, en güzel ve en kapsamlı şerh kimindir dediğimiz zaman? Şeyh Huseymi. İki cilt şöyle kalın. Bu kitaba ne yapmıştır? Şerh etmiştir. Ve Allah-u bir sene kadar da Türkçe'ye çevrilecek bu kitap. Şimdi Yine şerh edenlerden bir tanesi alimlerimizden. İ'anetül Mustafid Şeh kitabı Tevhid adı altında Şeh Salih El Fevzan'ın yazdığı şehlerden. O da şöyle kalın olmakla beraber yazıları şeydir onun. Biraz küçüktür. Aslında o Useymin'in kitabı gibi biraz büyük harflerle daha böyle puntoları büyük olan harflerle yazılsaydı belki o da en az iki ciddi. O da bayağı çünkü geniş. Yine en güzel şehlerden bir tanesi muhasırlardan. Salih. Alif Şeyh. Salih Ali Şeyh şu anki Diyanet İşleri Başkanı olan Abdülaziz Ali Şeyh ama onun amcasının oğlu. Salih Ali Şeyh en güzel şehlerden bir tanesi de o. Temhid adı altında ne yapıyor? Bunu şerh ediyor. Ve daha birçokları, en meşhurları bu. Yine Şeyh Cibrin Rahimoğlu, Abdurrahman Cibrin geçenlerde vefat eden. Onun şerhi basıldı. Yani şimdi ben çok öncelerini hatırlamıyorum basılmış mıydı bundan benim suutta olduğum dönemlerde. Ancak sonradan ben o kitabın basılmış halini gördüm. Ama ne zaman basıldığını tam bilmiyorum. En güzel şerhlerden bir tanesi de o da ikiciktir. Ama bu şerhlerin hepsi, saydığım muasırların hepsi telif değildir. Veya cümleyi şöyle okuyayım biraz şey oldu. Hiçbirisi telif değildir bunların. Bu saydığım muasırların, Useymin'in şerhi, Fevza'nın şerhi, Salih Ali Şeyh'in şerhi, e, şerhi falan hiçbirisi telif değildir. Hepsi ders halkalarında bizim şu anki ders halkası gibi ne yapmışlar? Anlatmışlar. Talebeler de bunları ne yapmışlar? Kaleme dökmüşler. Şeyhler öldükten sonra ilim talebelerine bu kitapları arz etmişler. Onlar da tahsiye etmişler. Cümle hataları, kırık cümleler veya eksilecek çıkarılacak şeyler koymuşlar. Ve böylece basmışlardır. Tamam. Ve hala da bu kitap yazılmaya ve e, okutulmaya, okunmaya, ezberlenmeye devam ediyor. Bu kitap...